702, numaralı konu, yolculukta birinin başkan olması, evet, Müslümanlar bir seferde üç kişi olduklarında içlerinden birisini emir tayin etsinler, Hz. Peygamber böyle yapmıştır.